Kainatın Sesleri, tüm seslerini, renklerine ve titreşimlerine açık, açık Radyo. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Burak Güven'e teşekkür ederiz. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum içeri. Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş. Tapusluyor ya. Yani. Kolay kolay. Esaltı maddeler. Elektrikçiler terk etmedi Perşembe pazarı merkezinde. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Ee, bugün Aysim Türkmen ve ben Korhan Gümüş birlikte bir metropolitikada daha birlikteyiz. Ee, bugün e, Aysim istersen bu e, deprem felaketiyle ilgili e, bazı konulara değinelim e, diyorum. Çünkü <gülüyor> e, epey zamandır e, e, gözlemlenen bir şey var. E, bu yani hem kamu yapılarının hasar görmesi olsun, hem de Van'ın köylerindeki yapıların durumu, okulların yıkılmış olması ve erciş'te ilçe ilçe merkezindeki e, 99 depreminden sonra yapılan yapıların bazı yapıların da yıkılmış olması e, bazı e, sorgulamaları gündeme getirdi, bazı tartışmaları gündeme getirdi. Bu programda istersen bir parça e, bunlara. Değinebiliriz. Bilmiyorum. Şeyde bana biraz tuhaf geliyor açıkçası. Böyle bir durumda dikkat edersen haber programları işte felaket haberleriyle birlikte gayrimenkul yatırım şirketlerinin reklamları iç içe geçti. Haber programlarında dikkat edersen bu da böyle garip bir durum yani çok garip bir şey. E, Anında bir fırsat çıkıyor sanki. Yani o reklamlar şüphesiz bu depremden önce tasarlanmışlardı. Bu depremle hiç ilgileri yoktu. Yani tesadüfen yan yana geldiler. Ama bu böyle bir şizofrenik durum kendiliğinden ortaya çıktı. Yani bir tarafta e, yıkılmış binalar görüyoruz. Hatta yıkılmıştan öte yani kum haline gelmiş yapılar. Öbür tarafta da güvenli, sağlıklı, ayrıcalıklı özel bir yaşam çevresi diye tanıtılan konut reklamları. Bunlar bir tuhaf bir şey. Yani tarihin garip bir cilvesi yan yana geldi. Türkiye'de ilk defa herhalde dünyanın çok nadir ülkesinde böyle bir şey olur. Bir taraftan bir inşaat furyası varken Aslında bundan sonra herhalde dünyada her yerde aynı manzarayla da karşılaşma durumumuz var. Yani böyle felaketlerin olduğu yerde. Çünkü bütün dünya zaten bu gayrimenkul ee, ekonomisine dayanarak var oluyor. Yani dolayısıyla e, Türkiye' hasta değil maalesef. Türkiye hasta değil. Belki kötü yapılaşma Türkiye'nin hala bazı bölgelerine, bazı yerlerine has olabilir ama gayrimenkulle ilgili bu reklamlar ve bu, bu şekilde bu e, kadar yoğun olması hiç Türkiye'ye hasta bir durum değil. Evet e, Dünyada da buna benzer bir durum var. Bir taraftan da seller, depremler Çevre felaketleri bunların hepsi yan yana gelmiş durumda yani bu garip durum bir tek Türkiye'ye özgü değil ama yani aynı model içindeki ülkelerde aynı kentleşmeyi aynı şekilde yaşayan ülkelerde çok benziyor yani tahmin ediyorum ki büyük bir farklılık yok. Şunu gözlemledim ben, bilmiyorum o açıdan bakılırsa depremin hemen ertesinden başlayarak bakanlar kurulu üyelerinin özellikle başbakanın deprem bölgesine gitmesi, yaraların sarılmasını gözlemlemesi, yardım çalışmalarına katılması, bütün bunlar takdiri şayan konular yani sayden. Dayanışma tarafı güçlü. Ee, her ne kadar yardımlar e, şey olarak dağıtılamasa dahi, e, düzenli bir şekilde dağıtılamasa dahi, bazı koordinasyon bozuklukları olsa dahi, bu açıdan bir şey var. Yani bir e, söylenecek fazla bir şey yok. Yani bu konuda e, yapılanları ben yani olumlu buluyorum. Daha Ama her olur. dönemde de zaten oldu bu. Öyle değil yani böyle bir felakette zaten başka ne beklenebilir ki? Evet her dönem oldu. Ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Yani e, 17 Ağustos depreminde mesela gözlemleme fırsatı Hı -hı. olmuştu. E, her şey de kolay olmuyordu. Yani o büyük bir felaketti tabii. E, bu da büyük bir felaket. Ama e, o zaman yani... E, Fay hattının şeyin içinde olduğu görüldü. Yani kamu kurumlarının içinde olduğu görüldü. Asıl fay hattı oradaydı. Yani organizasyonda Organizasyonda yani, evet. Hepimiz bocaladık. Hepimiz de aslında bir yerde parçasıydık. Ben de e, içindeydim. E, hepimiz e, ciddi bocaladık o dönemde. Ama e, bu sefer aldığımız haberlerde sanırım bu bocalama atlatılmış gibi gözüküyor. Yani var tabii. Yani yardım dağıtmak kolay bir iş değil tabii ki. Yani ya bu acil yardım konusu kolay bir deneyim değil. Yani bu konuda Türkiye'nin geçmişte yaşadıklarına bakılırsa yani şey yok. Yani büyük bir tecrübe de yok bu açıdan. Yani belki bu depremde, bir depremde bunun ortaya çıkması birdenbire mükemmel bir koordinasyon sağlanması mümkün değil. Ama işte bir merkezi koordinasyon birimi oluşturuldu ilk defa. İşte e, ne bileyim Kızılay'ın imkanları arttı. Mesela yani 17 Ağustos depreminde hatırlarsan çadırlar su alıyordu. E, gönderdikleri çadırlar. Hatta depremin ilk günlerinden başlayarak söylersek e, birçok e, şey vardı. E, hata yapılıyordu. Mesela diyelim bir tarafa iki tane jeneratör gönderiliyor. Öbür tarafta hiç jeneratör yoktu. Ki bunlar yani İstanbul'a bir saat mesafedeki yerlerdi. Deniz otobüslerinin iskeleleri tıklıyordu. E, ...şeyin tıkanmış olduğu, ulaşımı tıkandığı yerlerdeydi. Deniz, deniz otobüslerini başka yere yanaştırmak mesela kimsenin aklına gelmemişti. Böyle bir şey oldu tabii. Yani bir sivil koordinasyon birimi oluştu. Bu birim e, bu işlere yetecek şekilde böyle bir esnek katılım şeyi oluşturdu. Diyelim ki yani doktorlardan işte oraya böbrek il ilaçlarını yetiştirecek olan e, insanlardan... Onları havalandan çekecek olan insanlardan, yabancı yardım ekiplerini bölgeye yönlendirecek e, kılavuzlardan başlayarak olağanüstü bir e, sivil toplum seferberliği yaşanmıştı. E, bu her zaman her yerde bu kadar e, ani olmuyor ama e, dünyanın her yerinde de e, bu işin sadece devlete bırakılmayacağı çok açık. yani Orada da her zaman sivil örgütler devreye giriyor, Japonya'da da böyle. Zaten e, depremden hemen sonra bir gün sonra e, İstanbul'daki şey, e, koordinasyon birimi adeta yani bir, ustası bir sivil toplum dayanışmasına köprü vazifesi görmeye başlamıştı. Daha bir gün içinde. Yani bu olağanüstü bir gelişmeydi. Ama diğer taraftan da tabii devlette bazı aksamalar oluyordu. Hatırlarsak e, en önemli aksamalardan biri havalandan ilaçların çekilememesiydi. Yani yardım malzemesi gönderiliyor. Bundan içinde de Deney sahibi uluslararası kuruluşlar var. Ee, yıkıntıların, molozların altından çıkan insanlara ilk yapılacak müdahaleleri içeren bir takım tıbbi setler var. Bunlar bedelsiz olarak gönderiliyor ama e, ne diyelim e, dış ticaret şeyine... Prosedürlerine takılıyor. Yani işte gümrük ödenmesi gerekiyor. Gönüllerin güm gümrük ödemesi mi mümkün olacak? Aylarca beklemesi mi gerekecek? İlaç standartlarının belirlenmesi için Sağlık Bakanlığı'na başvurmak mı gerekecek? Vesaire bir dolu böyle bürokratik engel çıkıyordu. Ee, dolayısıyla ilk iki günde yani bir taraftan çok acil yardım malzemeleri ki bunun içinde tabii e şeyler de vardı. Ceset torbası üretiminden şeye kadar bunların hepsinin... E yerine ulaştırılması doktorların müdahale edeceği sahra hastanelerinin kurulması ve tabi ayakta hiçbir şey kalmadığı için yani ayakta kamu yapıların da çoğu kötü durumdaydı. Bu şey sivillere düştü 17 Ağustos'ta. Büyük bir sivil toplum seferberliği yaşandı. İşte sen de biliyorsun. Fakat bu sefer hükümetin gösterdiği performans Olumlu. Yani o zaman da kamu yöneticileri canla başla çalıştılar. Ama yani işte ne bileyim o kadar da işlevsel değildi. Mesela vali yardımcıları gönderildi depremin e, ikinci safhasında yani 12 Kasım depreminden sonra. E, onlar ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Oraya bol miktarda kamu yöneticisi gönderildi. E, i̇şte oradaki... Otellerde şeylerde kaldılar yakın yerdeki dinlenme tesislerinde falan. Ama yani sadece idare etmeye alışmış ya da sadece bir takım şeyleri yönlendirmeye alışmış insanların eğer yönlendireceği bir şey yoksa o gelişmeyi nasıl sağlayacağına dair de bir fikri olmuyor. Öyle boş bekliyor. Oysa ki sivil toplum kuruluşlarına öyle bir problemi yok. Sivil toplum kuruluşları olmayanı var ediyorlar. Yani insanları harekete geçiriyorlar. Mesela Açık Radyo'da toplantılar yapıldı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Daha depremin ilk günleriydi. Ee, buraya e, Açık radyo bir dolu gönüllü geldi. Birçok gönüllü geldi. son derece e, e, şey, e, kalifiye insanlardan oluşan gönüllüler. Bunlar e, bu koordinasyon çalışmaları içinde yer aldılar. Yani Açık Radyo bu koordinasyon merkezinin oluşumunda çok önemli bir rol oynadı. Ondan sonra bu koordinasyon merkezi bütün televizyonlara, bütün yayın organlarının ana beslendikleri haber kaynağı oldu. Çünkü bütün bilgi orada toplanıyordu. Yani bunu kamu toplayamıyordu. 17 Ağustos'ta oluşturulmuş olan sivil koordinasyon merkezi deprem bölgesinde oluşturmuş olduğu e, acil e, a, koordinasyon merkezleriyle yani bu e, şey içindeki acil yardım e, çalışmalarını yürüten koordinasyon birimleriyle e, haberleşme sağlıyordu ve bütün şeyler... Ee, kamu kurumları neredeyse şeyden bilgi alıyordu. Sivillerden bilgi alıyordu. Çünkü bu bilgi kamuda yoktu. Şimdi ben bir küçük parantez açmak istiyorum. Yani bu bunu hepimiz gözlemledik. 17 da böyle bir şey oldu. Oradaki para, açılması gereken parantezlerden biri bu geçici barınma sorunu. Yani bugün Van depreminde de ortaya çıkan şey en önemli konulardan biri bu geçici barınaklar meselesi. Şimdi insanlar artçı sarsıntılar olduğu için sağlam dahi olsa evlerine girmek istemiyorlar. Bu e, Kocaeli'nde de aynı şekilde oldu, Düzce'de de aynı şekilde oldu. Hatta kırsal kesimlere göç yaşandı. Yani kent merkezlerinden, yeni yapılmış konutların olduğu sahil kesimlerinden kırsal kesimlere göç yaşandı. E, bunu da e, istatistiklerle... Ee, şey yapmak mümkündü. Nüfus hareketlerini ölçmek mümkündü. Daha sonra bu çalışmalar da yapıldı. Ee, gözlemlenen şu oldu. İnsanlar modern tekniklere göre yapılmış evlerde oturmak istemiyorlar. Yani evleri sağlam dahi olsa. Güvenemiyorlar. Bilmiyorlar. Nasıl güvensinler? Ama e, özellikle bu şey kıyısında, özellikle Karadeniz'e doğru mesela. Hani Düzce'nin Karadeniz kıyısına doğru ya da işte Yalova'nın Tepelerinde ahşap çatkılı kerpiç evler bu çok yaygın bir yapı dokusudur. Sadece e, Anadolu'da değil Avrupa'da da olan bir yapı e, biçimidir. Çünkü endüstriyel malzemeler çıkmadan ortaya yani ahşap e, kereste kesilmesi vesaire hazır bulunmuş kerestelerle yani ahşapla ve içi çamur dolguyla yani pişirilmeden yapılmış tuğlalarla yapılan evlere denir bu ahşap çatkılı ev. Yani içinde aslında endüstriyel malzeme yoktur. Bu hala devam eden bir yapı e, geleneğidir Anadolu'da. Hala sürmekte olan yerler var. Bu yapıların özelliği de işte hem dikey taşıcılarla hem de <gülüyor> bir takım e, çapraz taşıcılarla oluşturulmuş bir strüktürün içinin e, toprakla doldurulmasına dayanır. Çatıs da gene ahşapla yapılan e, bir yapı tipidir. Bu apartmanları güvenli bulmayan insanların çoğu bu yapılara gittiler ve akrabaların yanlarına yerleştiler. Ya bir kısmı zaten o bölgelerin kırsalında bir ikinci evleri vardı. Kent merkezine göçmüşlerdi ya da akrabaları zaten orada yaşıyordu. Yapılan araştırmalarda insanların bu barınma, acil barınma sorunu çözmek için bir alternatiflerin olduğu görüldü. Yani farklı tipteki konutların ki o konutlar zaten bir iki katlı konutlar. Yıkılsa dahi bir şey olmaz. Onların içine gitti insanlar. Zaten de gözle de görülen bir şey vardı. Bu yapılar hiçbir hasar görmedi. Evet sallandılar falan ama e, bu e, depremde, Gölcük depreminde onlar hasar görmedi. Dolayısıyla insanlar da biraz böyle şeyle yani görme yanılma yöntemiyle bu Eski yapı tiplerinin, yüzyıllarca sürmüş olan yapı tiplerinin bir şekilde kendi içinde bir risk bilgisi içerdiğini, riske, riske karşı donanımlı olduğunu hissettiler. Çünkü modern e, toplumda bu yapma bilgisi ancak... Eğitimle verilen bir şeydir. Çünkü statik hesapların yapılması vesairesi öyle şöyle, e, sıradan vatandaşın yapabileceği bir iş değildir. Zaten tam da sorun buradan kaynaklanıyor. Depremde apartmanların yıkılmasının nedeni aslında o bilginin kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel yapılardaki gibi değil. Doğru düz bir eğitim ve doğru düz bir denetim sistemiyle verilmesine dayanıyor. Şimdi yani bu yardım çalışmalarını gözlemledikten sonra e, tabii ki kamu yöneticilerin <gülüyor> hükümet sorumlularının deprem bölgesindeki çalışmalara bizzat katılmaları çok önemli. Çok değerli. Afetzede vatandaşların sorunlarıyla tek tek yakından ilgilenmeleri çok çok iyi bir şey. Yani bunların hepsi için Ama e, yani şey esas var. görevi bu mu? Heh, işte sen de, <gülüyor> ben de işte yani, tam buraya getirmek hani, istiyorum. Felaketler olduktan sonrası mı? Evet, kamu adına Yoksa, kurtarma, acil yani yardım, afet sonrası... denilen şey aslında <gülüyor> bu mu? Evet. o uzmanlık ve denetleme mekanizması mı? Evet, şimdi afet sonrası yaşamı desteklemek çok önemli. Kamu bunu yapmalı tabii ki. Yani Ama... öyle afetler Hı. var ki hakikaten Hı. önlenemeyecek durumda. O zaman zaten söyleyecek hiçbir şey yok. Ama önlenebilecek herhangi bir şeyi eğer önlememişse orada çok ciddi... Evet. Devletle ilgili bir problem yok mu? Işte, tam bence de burasını yani tam açmak istediğim parantez de buydu. Şimdi bence bu yaptıklarından dolayı vicdanların rahat olmaması lazım. Ben tek tek televizyonda gördüm. Zaten o vicdanla ilgili bir kısmı <gülüyor> bence <gülüyor> öyle bir sorunumuz yok bence hiç kimsede de. Ee, daha çok medyaya nasıl yansıttığımızla ilgili imaj sorunu yani vicdan yerine imaj aldığını düşünüyorum son dönemde. İmajla ilgili önemli sorunlar hala devam ediyor. Ama bu tip olaylarda vicdanla imaj arasında bir e, şey ortaya çıkıyor bir çelişte. Şey. <gülüyor> yani işte bu konut reklamları yani şimdi haberlerde iç içe geçmiş durumda. Yani bu ee, şeyle yıkılan tuzbuz olmuş e, adeta kiriş bir kolon bile kalmamış konutu gösteriyor televizyon şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz diyor ve aşağı arkasından, arkasından reklam. reklam geliyor şimdi o, o nedir yani insanlar böyle bir şey gördükleri zaman nasıl bir şey yaşarlar bu çok yani psikolojik açıdan zaten analiz edilmesi gereken bir şey bir tarafta bir faciaı gösteriyorsun öbür tarafta da ve yani beton, kolaj gibi. beton ve bu, betonun yıkılışı aslında yani e, e, yıkımlarda ya da böyle felaketlerde e, bulunmuş insanlar olarak hakikaten o betonun o, o yıkılma anındaki o his yıkılan yerlerdeki e, yaşanılan his çok acayip bir his yani, yani hakikaten o zaman o materyallikle de birebir yüzleşmek yani gazetede gördüğünden çok farklı bir his kokusu e, dokusu ee, hani tozu. tozu yani bu evet. hakikaten fiziksel olarak yaşadığın zaman belki de işte öyle bir şey yani medyada bu fiziksellikten tamamen uzak bir şekilde algıladığın Hayal. için evet. soyut düzlemde o ikisi çok rahat hani birbirle çatışmadan evet. ama bunu yaşayan insanlar için aynı şey olması mümkün değil herhalde yani. Biz açık radyoda o zaman <gülüyor> depremzede vatandaşları da konuk etmiştik hatta yıkıntıların altında birkaç gün kalıp çıkarılan bir genç Arkadaşımızı konuk etmiştik. Ee, onun mesela anlattıkları çok çok çok önemliydi. O kadar önemli ki şimdi bu reklamları görünce zaten mesele burada. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, bu reklamlarda ne görüyoruz? Bize konutlar... Gayrimenkuller evet. bir yatırım olarak sunuluyor. Yani ee, çok hoş bir şey yapmıştık biz bir öğrencimle birlikte birkaç kişi birlikte ama öğrencimin fikriydi, Aslı'nın fikriydi bu. Ee, gayrimenkul e, borsası yapmıştık. Hı -hı. E, bunun üzerine bir iş yapmıştık ve burada aslında Aslı'nın ifade etmeye çalıştığı şey tamamen e, me, gayrimenkul olan yani, Hı -hı. Artık, evet. yani menkul olmayan soyut olmayan çok somut olan bir, bir şeyin, şeyin e, tamamen e, menkul hale gelmesinin içinde yaşadığı ironiydi aslında hani gayrimenkul borsası olamaz aslında hani şey kendi sabit. içinde evet. e, çelişen bir e, aslında laftı gayrimenkul borsası ya yani menkul kıymetler borsası olabilir ama gayrimenkul borsası olamaz çünkü o soyutlukta olamaz gayrimenkul dediğimiz şey tam da bu bahsettiğin reklamlar bu soyutluğu her gün her gün tekrardan inşa ediyor ve e, bu soyutlukta yaşamamıza sebep oluyor. Üstelik Fantastik de bir aynı ekrana taşıyarak bu fantazmagoriyi yaratıyor değil mi? Aynı anda yani aynı anda birlikte izliyorsun ikisini de yani toz toprak haline gelmiş bir konut ve yanında bir tane de mükemmel olduğu iddia edilen e, çok güvenli sağlıklı işte seni hayallerine uç uçuracak bir nerede olduğu belli olmayan bir başkası. Buna yan yana bitişiyor. Dediğin çok ilginç yani bu yani e, çok soyut bir şeyi somut bir şekilde yaşıyoruz ancak felaketle. Felaketi de somutlaştırarak da. Evet burada küçük bir sorun daha var. Onun da belki altını çizmek lazım. Şimdi bu yatırım diye sunuluyor ya konutlar. Yani yatırım işte güvenli yatırım. E, yerin altına değil üstüne yapın hatta bu da çok tuhaf bir laf yani. E, burada şöyle bir şey var. E, deprem yönetmeliklerine göre. Özellikle bütün dünyadaki standartları da böyledir. Yönetmeliklerin yatırım boyutunu garanti altına almak gibi bir şey yoktur. Özelliği yoktur. Yani bu deprem yönetmelikleri insanlar nasıl içinden sağ çıkar diye yapılır. Konutlar hasar görmez diye yapılmaz. Yani büyük olasılıkla, yani bugün yapılan o değerli konutların, gösterişli konutların ne olacağı hakkında bir fikrimiz yok bir deprem olduğu takdirde. Ancak bunların hasar görmeyeceği diye kesin bir şey olmadığı kes, bildiğimiz bir tek şey de bu. Yani emin olduğumuz bir şey var bunların çoğu hasar görebilir. Çünkü deprem yönetmelikleri bütün bu hesaplamalar insanları sağa çıkarmaya dönüktür. Yani binalar hasar görebilir, çatlayabilir, şu olabilir, bu olabilir. Bunu engellemek neredeyse... ...imkansızdır bunun garantisini vermek... ...çünkü bazı yapılar... ...saydınca yapıların çoğu da depremde hasar gördü... ...yani hatırlarsan... ...99 depreminde İstanbul'daki birçok yapı da hasar gördü... ...hepsi işte onarılımdan geçirilmeye çalışıldı... ...ya da yıkıldı... ...ama içindeki insanların çoğu ölmedi... ...yani ancak avcılardaki işte o altı otomobil galerisi olan... ...yapı gibi yapılar çöktü... ...birkaç yerde şey oldu... ...ama İstanbul'daki yapısı da Küçük bir bölümü de hasar görmüştü ve onlar hızla depremden sonra onarılmaya veya yıkılıp yeniden yapılmaya girişildi. Hala bizim sokakta bir tane yapı var. Başka nedenlerle de tabii birlikte ee, insanlar terk ettiler ve orası boş duruyor. Hala demek ki ee, bu ee, şeyden yani yatırım boyutunu öne çıkarılması garip bir göz boyamaca. Yani yatırımınız pek hala yok olabilir depremde bunu söylemek lazım. Yani o aldığınız gösterişli konutlar ödediğiniz e, paralar hatta borcunuz ama orada bitmeden önce bir şey daha var evet. Yani aslında yatır mı biz e, gerçekten eve mi yapıyoruz ki zaten? Fantazma Kore'ye yapıyoruz. E tabii işte fantazma yani göz boyama hani, dediğim hani. o. <gülüyor> evet, yani orada evet. ama enteresan bir şey var. Yani e, evin fiziksel maliyeti zaten ne ki? Yani yatırdığımız parayla onun bir alakası yok. Biz e, oradaki yapılan reklama, güvenlik vaatlerine, yeni bir yaşam vaadine yatırım yapıyoruz. Evet. O yüzden aslında hani depremde de çok da deprem korkusuna yatırım yapıyoruz ama hani bunların hepsi soyut şeylere zaten yatırım yapıyoruz. O yüzden evet. o borsa işi çok önemliydi. Yani hakikaten soyut bir şeye yatırım yapılıyor zaten. Ve yani dünyadaki en büyük sorun da bu şu anda. Evet. Bu krizde yani insanlar hani bankalara çok yükleniyorlar. Finansal sisteme çok Ama bence en önemli sorun gayrimenkulle ilgili bir sorun burada çok ciddi bir kriz. Her evet. alana çünkü yansıyacak bir kriz yani fiziksel olarak mümkün olmayan bir gelişmeyi. Evet ben de işte buradan e, vicdanları rahat olmasın dememin nedeni bu. Evet çok güzel ya yardım çalışmalarına katıldılar. Başbakan gitti e, deprem bölgesinde işte e, sorumlardan bilgi aldı. İşte oradaki yetkililerle birlikte konuştu vesaire. Bakanlar gitti. TOKİ Başkanı eski TOKİ Başkanı bugünkü Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar orada boy gösterdi. İşte bu. E, Bayındırlık Bakanı oradaydı. Hepsi birlikte e, deprem bölgesine gittiler. Buna diyecek bir şey yok. Oradaki yardım çalışmaları için çalışan insanlara omuz vermeye gittiler. Çok iyi yaptılar. Onlara minnet ağrız. Bunu söylemek lazım. Ama işte bu dediğin nokta. Bundan dolayı vicdanları sakın rahat olmasın. Yani bundan dolayı yaptıkları işi yaptık, yani yapabilecekleri işi şey yaptıklarını düşünüyorlarsa... Sakın böyle bir şeye inanmasınlar, düşünmesinler. Çünkü yaptıkları insanların ölmemesi, zarar görmesi için hiç yeterli değil. Bu yaptıkları, bu kentsel dönüşüm modeli aslında e, bunun faturasını halk ödüyor. Yani Van'ın köylerinde, efendim, e, ilçelerinde, hatta Van'da bu yatırımcılar gidip konut yapacak değil. Van'ın köylerine Toki gidip de ...oradaki yaşam çevresini düzeltecek değil. Aman, Sovyetler bile de bile bu başarılı. Aman Koran <gülüyor> köylere bari dokunmasınlar. Bazı yerlere bari girmesinler. Dokunduğu yer Toki'nin çok belli. <gülüyor> yani polis bile giremiyor ama Toki giriyor bu ülkede bazı evet. yerlere. Evet. Ama yani bazı yerler hiç değilse Toki'siz Hal, kalsın. Toki'nin üretmiş olduğu hayal dünyasının da bir sınırları var. Ne kadar şey yaparsak yapalım işte gördük. Yani 17 Ağustos depreminden sonra... Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dendi. Ondan sonra da devlet muazzam bir inşaat şeyine girişti, furyasına girişti. Depremi zaten... aslında e, hani doğal afetten e, modern afete dönüştürdü bence Toki bir yandan. Da. Ve işte Van'da şu anda Erciş'te 99 depreminden sonra yapılmış. Üstü seramiklerle kaplı gayet gösterişli ve diyelim de üst sınıfların yaşadığı konutlar da yıkıldı. Van'ın köylerinde büyük bir felaket yaşan. Yani bu bu şey, bu kentsel dönüşüm modeli ile bu iş gitmez. Bunu söylemek lazım. Yani bugüne kadar yatırımcılara terk edilmiş, piyasa mekanizmalara terk edilmiş bir konut üretim modeli, kentsel dönüşüm modeli ile ve TOKİ'nin yaptırdıkları ile kendisi yapmıyor zaten müteahhitlere. Şey yapıyor kredi ile yaptırıyor kamu imkanlarını kullanarak. Dolayısıyla istersen programın ikinci bölümünde bu, Bu kentsel dönüşüm modelin üzerine öncelini. bir e, dosya açalım. Bir, beraber bir beyin fırtınası yapalım. Ee, i̇htiyaç molasından e, bir mola veriyoruz, müzik molası veriyoruz. Sus. kika ver sessizdir hayat kaniks di hayat kaniks di yol can atıyor içimi bu uzun gece için sıcak kan kaynıyor ula bir seni çıka Rahat ver sessizliğe. Hayat kan istiyor, hayat kan istiyor Kan atıyor içimi, için sıcak kan kaynıyor Esizliği. Hayat kan istiyor, hayat kan istiyor, kan atıyor dışın soğuk çelik içim, sıcak kan kaynıyor. İhtiyaç malasından dinledik. Bu arada albümün ismi de e, söylemeden geçemeyeceğim. Gece Yarıları yol ara, ara, Yollar Arası Metropolitik Rock e, ve bir buçuk albümü Sus parçasını dinledik. Evet en son bu kentsel dönüşüm projelerinin yarattığı modern afetle ilgili konuşuyorduk. Aslında şöyle bir laf duydum. Laf arasında aslında geçirmeye çalıştım ama bazı mahallelere polis hala İstanbul'daki bazı mahalleler polis giremiyor. Ama TOKİ giriyor. TOKİ girebiliyor. Yani bu baya bana hani düşünülmesi konuşulması gereken bir şeymiş gibi geldi yani hani depremle de belki bağlantısını yavaş yavaş kurabiliriz ama yani bu Tokin'in hani belki de depremle de oluşmuş olan meşruiyeti İstanbul'a özgü bir meşruiyeti var Tokin'in ve şu anda gayrimenkul yatırım yapan sermayenin ama bunun ötesinde dünyaca olan Dünyada var olan ama bugün krize girmiş olan başka bir e, meşru tarafı da var. Yani bu kalkınma denilen e, modern e, modernleşeceğiz, daha güzel olacak, e, şehirler daha ileri gidecek anlayışı bütün dünyaya da hakim olmuş bir anlayış. Yani e, bugün e, devlet aslında küçülüyor deniliyor. E, sosyal e, alanlardan kendini çekiyor ve e, devlet e, bambaşka bir alanda aslında büyüyor bu e, büyük yatırımlara e, yol açmak anlamında e, şehirdeki girişimcilere daha büyük alanlar açmak anlamında devlet aslında büyüyor yani bir sosyal alandan çıkıyor. Çekilip... Evet tabi dediğin doğru bu teknokratik devlet 20. yüzyıl başındaki ulus devlet aslında var olan e, kenti Eklemleyen çok dar bir alanda simgesel alandaydı politika çok şeydi çok dar bir alandaydı hı hı. şimdi yatırımcılarla sermayeyle ittifak halinde geniş bir alana hükmediyor yani bütün kent topraklarını dönüştürebilecek bir şeye sahip ya bu aslında dünyada neredeyse her yerde de aynı şekilde oluyor. Yani bu çok farklı değil. E, Dünyası simüteni olarak e, yani 10-15 senedir bu neoliberal devlet belki de daha uzun süredir bazı yerlerde bu şekilde var oluyor. Bu e, aslında sosyal olarak küçülen ama e, e, başka alanlarda büyüyen devletin kendini var etme yolu ise fantazmagorik büyük projeler. Mürat Güvenç de biraz bundan bahsetmişti evet, aslında. Büyük olması gerekiyor. Büyük olması gerekiyor. Göz boyaması Jijantesk. gerekiyor. Evet. Gigantesk nasıl? Grand, <gülüyor> <gülüyor> evet. Grand olması gerekiyor. Büyük bulvarlar gibi. Haussman'ın yaptığı gibi o evet. bulvarlar gibi. Ve son dönemlerde de bunu gördüğümüz mesela olimpiyatlar gibi büyük olayları, büyük etkinlikleri şehirde var ettikçe aslında evet biz... Hani e, bu şehre büyük şeyler getiriyoruz. Bakın işte işsizliği de böyle önleyeceğiz. Yani sosyalliği, sosyal e, yapması gereken görevleri böyle büyük projeler, etkinlikler yoluyla e, göstererek göstere e, bir fantazmagoriyi yaratarak getireceğini iddia ediyor. E, ve bunun da adını aslında kalkınma diyor. Ve e, çoğu yerde de bu, bu söylem tutuyor Türkiye'de. E, hani akılları e, akılların almayacağı derecede tutuyor bu kalkınma söyleme. Yani buna karşı çıkabilecek argümanımız yok şu anda. Kimse buna gerçekten e, makul yollarla karşı çıkamıyor bu söyleme. Hepimiz buradan büyüleniyoruz. Yani, karşı çıkmakla değiştirilemiyor daha doğrusu. Çünkü ancak... E, çok küçük bir kısım ama Korhan. Yani Kanal İstanbul bağı... projesinde evet. Allah aşkına muhalefet diye bir şey oldu mu? Edilemez ki muhalefet öyle bir şey. <gülüyor> Yani i̇şte, yani, edeceksin? çok enteresan yani, bir durumu var. Yani <gülüyor> saçma o kadar sapan bir büyük olur. ve o kadar evet. enteresan ki bu, bu büyük projeler yani e, öyle enteresan bir yani, o soyutlukta var oluyorlar ki e, karşı bile çıkılamayacak e, bir boyut. Ama yani bugün dünyada e, başlayan bir sürü kriz noktası da aslında buralardan çıkıyor artık. Bir sürü yerde insanlar bunu e, bu kadar kolay Artık bir ilüzyonu gerçekmiş gibi kabul etmemeye başlar. Evet şimdi ben bu söylediğine dünkü gelişmelerden bir örnek vereceğim İstanbul'dan. Bizim de programda işlediğimiz biliyorsun bir Taksim projesi var. Taksim meydanını bir otoyol kavşağı gibi yapıyor. Bunu yayalaştırma projesi sunan bir proje. Kimin yaptığını bilmiyorum ama başbakan tarafından açıklandı. 25-30 senedir de bu proje hep gelip gidiyor. Dün mesela otel sahipleriyle bir toplantı yapılmış. Otelcilerle, turizmcilerle bir toplantı yapılmış. Ve e, tünellerin şeyi konusunda bazı hesaplamalar yapılmış. Buradan duyuralım. E, bazı otelciler mesela şey itiraz etmişler. Ya tünel tam bizim kapının önünde dalıyor. Onun önünde istinad duvarı oluyor. Biraz daha geri çekin. Yani bakın şu tarafta şey yok, e, otel yok. E, oraya yapabilirsiniz. Orada mesela diyelim işte şey var, bakkal var ya da market var. Oraya yapın. Tüneli oraya doğru çekin. Öbürküler demişler ki hayır tüneli şuraya doğru yapın falan. Hani şimdi bu, bu, böyle bir katılım modeli olabilir mi? Yani kamu devasa bir proje uygulamaya kalkıyor ve bu fikir düzeyinde, düşünce düzeyinde tartışılmıyor. Alternatifleri ortaya çıkmıyor ama uygulama şeyiymiş gibi yani bir gerçek inşaatmış gibi konuşuluyor. Kapısının önünden geçip geçmediğin insanlar o tünelin e, tartışıyorlar. Dalış tüneli demek ne demek çünkü? Önünde mesela kapının önünde 11 metre yüksekliğinde bir istinad duvarı olabilir. Şimdi bunlar konuşuluyor. E bu şimdi yani katılım alanının, müzakere alanının çok daraldığına işaret etmiyor mu? Yani modern devlette demin söyledin ki yani modern devlet felaketlere sonradan koşan devlet değil. Önceden önlem alan, önleyen devlettir. Çünkü bunları bilgi yoluyla çözebilir Ama bugünkü modelde aşağı yukarı 19. yüzyılın bütün bu teknokratik şeyi modernist teknokratik devletin bütün özelliklerini koruyoruz. Entelektüel üretimi yani bilgi yönelimli süreç aç, açılmadığı için kent projeleri ilk önce ihaleler gerçekleşiyor, sonra fikir üretimi gerçekleşiyor. Yani Türkiye'nin kamu modeli bu şekilde. Şimdi bunu bunu eleştirmemiz gerekiyor. Bence projeleri eleştirmenin bir anlamı yok. Artık Projeler bence ne kadar büyük olursa olsunlar. Ama bu proje mantığını eleştirmek gerekiyor. İşte yöntemini. Yani, burada evet. yani hep bizim hani bu kalkınmacı model dediğimiz evet. şey Türkiye'ye özgü bir şekilde biz hep konuşuyoruz. Türkiye özgü tarafları da var. Tabii ki. Evet tabii ki var. Ve evet. ulus devletin yani 70 senedir yaşadığımız bir söylemi de. Evet. Bunu da kullanıyor belki bugünkü iktidarlar. Evet. Ama dünyada var olan neoliberal söylemle de bütünleşiyor bu. Ya yani Bu tarafı da var. Evet, kent yani politikalarının bu şekilde askıya yani sadece alınması. Sadece Türkiye değil, neoliberal sistemin ciddi bir sorunu e, tabii aslında onu bu. Ama bu tam tersine bir... Ama buna karşı da olan bazı şeyler var. Yani e, Türkiye'deki durum kent politikalarının neredeyse tamamen askıya alınmış olması. Yani merkezden... Ankara'dan mesela Taksim Meydanı'nın projelendirilmesi, Ankara'dan İstanbul'un sahili, tarihi merkezinin sahilinin, antrepoların satılmaya çalışılması. Yani burada da bir tuhaflık var. Zeytinburnu bölgesinin turizm alanı ilan edilmesi, gökdelenler yapılıyor. Ondan sonra tarihi yarımada'nın silüetine girdi mi girmedi mi tartışmasını yapıyoruz. Cami minarelerin arasından çıkan gökdelenlere bakınca anlıyoruz. Böyle bir şey... Dünyanın neresinde olur yani tabii Türkiye gibi ülkelerde olur yani milli programların çatıştığı kent e, kentin anlamının ortadan kalktığı bir şeyde siyasal sistem yaşayan çatışmacı topluluklarda bu pekala mümkün olabilir. Ama kent yönetimlerinin e, kendi alanlarındaki şeyi bu şekilde izlemesi Taksim Meydanı'nın bu şekilde projelendirilmesi mümkün olabilir mi bir medeni ülkede? Yani Ankara'dan şey geliyor talimatla proje yapılıyor ya da Mecideköy gibi bir yerde likör fabrikası. Onun yanındaki stadı ya bu işte Bunlar bazen e, bunu, bu bazen bu satılırken, özelleştirilirken, bir yandan Türkiye özelinde, hani Ankara'dan amacı olmaz gelirken, mı? Evet. dünya durumunda da mesela, evet. e, yani alakasız bir uluslararası Olimpiyat Komitesinin verdiği bir kararla bütün evet. Atina baştan yaratılmaya çalışılıyor. Evet. Barcelona öyle. Yani Londra bugün öyle. Yani hani bu değişik şekillerde dünyada da var ama burada homojen sistem, bir küresellik e, bu, yok bu konuda. Yani ulus devletin homojen, e, hala müdahale ediliyor. Başka türlü. Evet. Başka türlü evet. ama e, tam senin bahsettiğin ulus devletle bu sistem Entegre. çok iyi uyuşmuş durumda şu evet, anda Türkiye o. özelinde. Ama başka tabii. yerlerde bu olmak zorunda olmasa da sistemde çok ciddi bir sorun var. Evet tabii ama bunu de, de, de, yani şehirciliğin bu kadar uygulama odaklı olmadığını deneysellik içerdiğini fikirlerin yaşadığı en azından üniversite camialarında entelektüel çevrelerde tartışıldığı yerler var. Önemli olan Türkiye'de bunun tartışılmaması bir de. Yani üniversite camiasında tartışılmaması. Aslında da. enteresan bir şekilde bir sürü yerde tartışıldıktan sonra tartışmaya rağmen de olan çok şey var. Yani evet. Yıllarca tartışıp, aa tartıştık da aslında demokratik bir sürü katılım yolda yaptık, oldu. katılım da yaptık. Evet. Her şey yaptık bak her şey yolunda ve yani işin ilginç tarafı da Koran bu, bu şekildeki argümanları e, kamu kurumlarının evet. dünyada da kabul gördü. Yani dünyadaki e, komitelerde de unesco olsun şey olsun çok büyük reaksiyonlara yol açmadı e, sonuçlarını görmelerine rağmen. Evet. E, demek ki uyumlu. Hayır, yani yok. E, Rekabet yerel uyumlu olan. Değil. Yerel olan. Onu e, çok iyi biliyorum. Yerel olan e, sorunlarla dünyadaki sorunlar da evet. çok da çalışmıyor yani. İstersen bak bu şeye bir dosya açalım dedim. <gülüyor> Parantez açalım gene. Demin ne demiştik programa başlarken afet bölgelerine gitmeleri kamu yöneticilerinin çok iyi afet zedeleri destek vermeleri için gayret göstermeleri çok iyi ama bu yaptıkları onların görevlerini yerine getirdikleri anlamına gelmiyor demiştik değil mi çok basit işte bu söylediğin şeyden belki örnek verebilirsin bir kere örnek alalım. Yani bugün bir kentsel yenileme alanı rehabilitasyon programı içermiyor Türkiye'de. Yani mevcut bir yerleşime nasıl müdahale edeceğine dair hiçbir fikir yok. Bir tek bir yenileme yasası var. O da ilk önce müteahhitle, yatırımcıyla anlaşmayı yapıyor. Sonra fikir üretimine geçiyor. Yani oradaki yaşayan insanlara dair ne nasıl bir program geliştireceğine dair kamu, kamusal nitelikli bir karar üretmiyor. Tamamen oraya o nüfusu dışlayan başka insanları getirmeye hedefliyor. Bu çok vahim bir Şeydir göstergedir çok önemli bir ipucu çünkü bu modelle e, kentleri yerleşim alanlarını iyileştiremezsin sürece müdahale edemezsiniz demek lazım. Bu model katı aynı söylemiş olduğun e, teknokratik modelin yani ihaleci mantığın bir uzantısı. Ben işte buna artı bir şey daha e, söylüyorum Londra bu. olimpiyatlarının Doğu Londra'da yaptığı da bunun dünyadaki neoliberal devlet Evet, ...anlayışının başka hı. tarafı... Yani ...bu ikisi burada birleşip, birleşerek Tabii. çalışıyor... ...yani biz burada çalışıyor. optimize bu kentsel dönüşüm... ...konusunda... Ke ke ...yönetimin, kamu yönetimlerinin... görevini yerine getirmediğini... ...düşünüyoruz dedik ya... ...bir tane özelliği bu... ...bu ihale sistemi bir skandaldır... ...bunu açıkça söylemek lazım... ...gelişmeyi düzenleyen bir model değildir... ...bu tamamen yeni konut üretmeye dayanan bir... ...iyileştirme diyelim... ...iyileştirme değil, dönüşüm modelidir... ...çünkü iyileştirme içermiyor... Ee, ...var olan e, şeyle yaşam çevresiyle bir kırılma, ekonomik kırılma yaratıyor. İnsanların yaşam ekonomilerini alt üst ediyor. Yani orada yaşamaları mümkün olmuyor. Bir kere Tokyo'nun uygulamış olduğu bu modelle Türkiye'deki yapı stoğunu iyileştirmenin imkanı yok. Bu bir ütopya. Yani bu şekilde e, bir dönüşüm modeliyle kentleri, köyleri, nereleri dersek diyelim... Bu Toki modeliyle yenilemek, iyileştirmek mümkün değil. Bu, bu gerçeği görmenin zamanı geldi. Artık bunda ısrar etmemek lazım. Yani 9 senedir hatta belki daha uzun süredir Kiptaş'ı ile vesairesiyle bizim mahkum olduğumuz bir model var. Bunun alternatifsiz olduğunu düşünmek bana daha acıklı geliyor. Yani tartışılmaması bana daha acıklı geliyor. Çünkü böyle bir modelin dünyada alternatifleri var. Alternatifsiz değil bu model. Dolayısıyla... Toki'nin istersen ayrıntılara da gidelim. Mesela Toki şu anda hak sahibi olarak yalnızca mülk sahiplerine veri alınıyor. Yani kiracıları dikkate almıyor. Oradaki başka tip kullanıcıları dikkate almıyor. Başka tür dayanışma ilişkilerini gündeme almıyor. Üreticileri gündeme almıyor. Sadece orayı bir boş arsaya çevirerek mülk sahiplerini hissedar yapıyor. Eğer bir kentsel dönüşüm projesi Uyguluyorsa bence bu da norm dışı yani modern bir hukuk devletinde böyle bir kentsel ve dönüşüm orada da, modeli şimdi, olamaz. Şimdi bunlar daha yeni yeni uygulanıyor bu kentsel dönüşüm modelleri e, dünyada e, aslında e, bazı yerlerdeki olaylar e, sonuçlarını da bize gösteriyor. Biz daha onları yeni yeni yaşamaya başlayacağız. Şimdi bu bahsettiğin halk oradaki mülk sahiplerine hak veriyor ve yani onlar ev ev sahibi olacaklar ya da bir yerlerde bir şey ya olamayacak olanlar ya? Kiracılar ne olacak? Kiracılar dışlayan bir, sonraki, bir model bu. bir sonraki adımda daha evet. yüksek kira vermek zorundalar. Zaten e, şu anda kaldıkları yerde veremiyorlar. O daha yüksek kirayı da veremedikleri noktada ne olacak? Hani ciddi e, İngiltere'deki e, mesela e, sorunların bazılarının burada çıkmayacağını kim garanti verebilir? Yani evet. şehirlere saldırdı çok ciddi bir nüfus saldırdı e, orta evet. sınıfın. E, soylulaşmış o butikleşmiş bir sürü kafesine, bakkalına saldırdılar. Yani burada da gitgide bu bu böyle bir sınıfın oluşacağı görülüyor. Yani eğer Tokyo modeli devam ederse böyle bir sınıf oluşacak ve kendilerini atık gibi hisseden bir sınıf bu olacak. Sürekli çünkü zaten öyle yani evet. sistem bir türlü entegre edemiyor kendi yani sistem onlara ucube diyor atık diyor bir şey diyor zaten yani şu anda hani bir yolunu bularak var olabiliyorlar kendilerini atık gibi hissettikleri noktada kaybedecek hiçbir şeyleri olmayan insanlar ne yapacaklar? Evet burada yapısal bir ayrımcılık söz konusu yapısal bir dışlama söz konusu çünkü ...TOKİ belki Mülk sahiplerini baştan çıkarabiliyor yani onlara bir takım vaatlerde bulunarak mülkünüz değerlenecek ya da bugün kentsel dönüşüm modelinde harekete geçmiş olan sermaye kuruluşları yatırımcılar bu şeylerde kentsel dönüşüm alanlarındaki mülk sahiplerine belki hatta belki şöyle bir avantajla sunuyorlar bakın sizin mülkünüz iyice eridi gitti değersizleşti bu operasyondan sonra siz daha yüksek kiralar alabileceksiniz. Diye onları baştan çıkarabiliyorlar ama bu çok daralan bir model. Bu modelle <gülüyor> e, kent gibi karmaşık e, ihtiyaçları olan, imkanları olan insanların yaşadığı bir bütünü dönüştürmek, iyileştirmek, sağlıklaştırmak mümkün değil. Zaten Toki'de ya, bir piyasa aktörü gibi. Çok erkezi. önemli bir şey evet. var yani Barcelona'da. Evet ki en iyi kentsel dönüşüm modeli olarak bütün belediyelerin örnek şehri olarak sundukları bir yerdir Barcelona şehri öyle değil mi? Olimpiyatlarla tabii birlikte tabii. olan evet. şey hepimize sunuş, sunumlar yapıldı bugün belediyeler bunu kullanıyor Barcelona'nın da bile bu sistem ki en iyi uygulanmış şekliyle işlemedi tam olarak bir sürü insan evsiz işsiz kaldı ve or oradan başlayan bir sürecin devamı var ki bugünkü olaylar. ki Barcelona'daki bizdeki gibi bahçe değildi çünkü değil. ilk önce projeler geliştirildi evet. kiracılara ama dönük şeylerdi ama bu bile de... iyi işlemediğini evet. düşünür ya bugünkü Türkiye'de yapılan şu kentsel dönüşüm modelinin sonuçlarını düşünmek istemiyorum. Barcelona gene de ne açıdan iyi? Çünkü Ciutat Vella gibi bir kamu kuruluşu oluşturuldu. Bizdeki TOKI'nin yerel karşılığı gibi. Fakat bu Ciutat Vella karma bütçe kullanabilen ve katılımcı süreçleri çalıştıran bir kurumdu. Genel Müdür İstanbul'a geldi uzun uzun anlattı nasıl bir katılım modeli uyguladıkları aşağı yukarı Fener projesi gibiydi. Yani Avrupa Komisyonu ve UNESCO tarafından e, desteklenen e, 96'daki Habitat 2 zirvesinden sonra onun ilkelerine göre şekillenen İstanbul'daki pilot uygulama. Oradaki uygulamada dikkat edersen bunu programda işlemiştik. Fizibilite aşaması kar amaçlı kuruluşları açık değildi. Bu Avrupa Birliği'nin rekabet normudur yani. İlk aşamada neyin yapılacağını yatırımcılarla değil, halkla ve kar amacı gütmeyen kurumlarla tartışırsın. İkinci aşama, proje geliştirme aşaması e, yatırımcılara açık değildir. İkinci aşama çünkü fikir üretimi aşamasıdır. Ve burada da açık uçlu bir süreç olması gerekiyor. Neyin yapılacağını henüz tam kesinleşmemiştir. Dolayısıyla fikir üretimini geliştirmek için yarışma yoluyla bir çağrı yapılır ve proje bürosu öyle oluşturulur. Ancak son aşamada yani inşaat işleri, Gündeme geldiğinde sıva işi yapılacaksa, çatı onarılacaksa, yer döşemesi yapılacaksa o zaman kapalı uçlu bir süreç olan ihale sistemine girilir. Bunu uyguladılar. Avrupa'da uygulanan norm budur. Hiçbir zaman artık ne Sovyetler Birliği'nde eski demir perde ülkeleri denen ülkelerde olduğu gibi devlet Ama buna rağmen, konut yapmaya kalkışıyor dönemde, ne de piyasa aktörlerine e, terk ediliyor. Yani 5 sene önce falan 4-4 evet. sene önce falan Barcelona'dan gelen arkadaşlarımız vardı. Anlasalan gibi. Evet. Bir dakika. Ya yani Aman aman dikkat edin. Bu çok hassas bir Bu, konu. Evet. Yani bıçak sırtında duruyor. Ama burada önemli bir evet. e, sizin şu anda e, muhalefetiniz var. Sivil toplumda e, çalışan yani. arkadaşlarla bir araya geliyorduk. Bizi uy uyarıyordu aslında Anlasalan çok ciddi ama bir şeydi. Ama uyarmasına gerek yok. gözle görülmüyor. Zaten gözle görülüyordu. Evet. Zaten biz de hani o, o noktadaydık. E, ama yani ma maalesef o muhalefette bugün... Ama Fenerbalat projesine değilim. ne yazık ki sahip çıkılmadı. Avrupa Birliği'ne karşı bazı e, muhalefet hareketlerinin bir şeyi vardı. Alerjisi. Emperyalist bir güç olarak gördükleri için herhalde benimsemediler. Oysa ki Fenerbalat projesi medeni dünyanın normlarını içeren bir projeydi. Hem <gülüyor> iki kanattan da baltalandı. Yani hem iktidar tarafından hem muhalefet tarafından bir ölçüde. Şimdi ama gözde göz, gözüken çok çarpıcı bir gerçek var. Yani TOKİ'nin e, şu anda özellikle kent içindeki kamu arazilerini, değerli kamu arazilerini hummalı bir şekilde sermayeye devrediyor olması, satıyor olması, işte Mecidiyeköy'de gördüğümüz gibi, Zeytinburnu'da gördüğümüz gibi, bu bence çok vahim bir şey. Yani şu anda TOKİ bu işi yapıyor. Onlar, oysa ki katılımcı bir kent politikası için, kent politikası geliştirmek için, olmazsa olmaz e, araçlardır. Yani kent arazisi kamunun, politikasının en önemli araçlarından biridir. Kent arazisinin kullanımı. Şu anda TOKİ onları özel sektöre satıyor ve kimsenin gıkı çıkmıyor. Bir taraftan özelleştirme idaresi satıyor, bir taraftan TOKİ. Ve yani... bu kentin en önemli e, politik, yani kent politikasının en önemli araçlarından birinden mahrum kalmaktayız şu anda. Bunun için Barcelona'ya bakmaya gerek yok. Şu an bir felaket yaşanıyor Türkiye'de. Bunun sonuçlarını hayır, göreceğiz. De, e, niye Barcelona'ya bakmaya gerek yok? Hayır, yani, ben, yani kendi içimizde mi oturalım? Buraya da böyle? bakmak e, lazım. Evet, hayır, evet, yok, burada bakalım. bu sorunlar ihalelerden kaynaklanıyor demek de sadece... Ama buradaki ya, ba bakılmıyor ama. Bu, bu, ama bu ama bu, bu, bu, e, evet. bu söylemin Türkiye'de gelen... E, tarihi e, maalesef yönetim anlayışının bir devamı olması kadar e, yurt dışında da nasıl bir dirsek temasında olduğu nasıl kendini yurt dışına da meşru kıldığına da bakmak tabii çok ki, önemli. Ama evet. bu meşruiyetin nasıl kırıldığını da dünyada bakmak çok önemli. Evet. Yani burayı yani hani burasını e, neredeyse Türkiye'de hiç kimse bu, bu noktadan bakmıyor. Evet. Yani ben niye onu, onu insanlar şey olmuyor diyor herkes sadece niye insanlar evet. ayaklanmıyor? İşte Türk insanının neredeyse genetik kodları ile açıklıyoruz ayaklanmamalarını şeylerini ama aslında evet. başka taraflardan ...ciddi bakmamız gereken noktalar var yani. Niye olmuyor? Nasıl e, hani mekanizmalarla bu şu anda hala olmuyor? Ve nasıl olabilir? Buna göre neler yapmalıyız'a bakmamız lazım. Yoksa Türk insanı zaten isyan etmez. Türk insanı zaten hani sokaklara dökülmez. Bu laflar çok beylik kalıyor. Çok e, hani e, şu anda e, çok ciddi e, gör görmemiz gereken dinamiklerin üstünü örtüyor. Kesinlikle ben de katılıyorum. Yani belki de e, bu e, şeyin e, herhangi bir itirazla karşılaşmamasının temelinde de kent topraklarının sürekli periferi tarafından kuşatılan bir siyasi model içinde, popülist bir model içinde sürekli disipline edilmesi. Burada bir haksızlığın da ortadan kalkması söz konusu. Yani bir şekilde kente, doğaya, insana zarar veriyor ama bu kentleşme modeli ama bir taraftan da Haksızlıkları, eşitsizliklerin yer değişmesini sağladığı için de bir bakıma nefes aldırıyor. Ve işte muhalefetin göremediği şey bu. Yani iktidarın nasıl bu meşruluğu ürettiğini e, göremiyor. İkinci olarak da evet, muhalefet evet. doğrudan doğru yani, doğruya, bu yani bunu e, şey kapitalizmin eseri işte bu neoliberal sistemin eseri diyor. Oysa ki iktidar... Belli bir meşruiyet mekanizması üstünde çalışıyor. Belki bir Robin Hood modeli gibi. Bunu gözlemleyemediği için doğrudan karşı çıkınca bir şey değişmiyor. Ama ikinci önemli bir şey daha var. Dediğin e, ikinci konu mesela İstanbul'daki kentsel dönüşüm projelerine yurt dışından gelenler çok daha iyi bakabiliyorlar. Çünkü başka bir deneyim içinden geldikleri için. Örneğin bundan dört sene mi önce miydi? Yani Sulu ile kimse ilgilenmezken İngiltere'de işte London Kalıç Üniversitesi'nin öğretim üyeleri ki... ...kendi doktor öğrenciliğiyle birlikte... ...orada fiziksel mekana dönük bir müdahale haline gelmiş olan... ...bizdeki basma kalıp projelere karşı... ...üniversite projelerine karşı... ...ne getirdiler? İstihdam yapısını incelemeyi önerdiler ve incelediler. Oradaki üretim tipolojilerini incelediler. İnsanların ihtiyaçları üzerine çalışmalar yaptılar. Ve yapıstoğunun... E, ...ekonomik bir kırılma yaratmadan... ...nasıl iyileştirilebileceğine dair bir... ...projeler geliştirdiler. İstanbul'da o sırada öyle bir çalışma yapılmıyordu. Yani kent yönetimi karşısına... Bir alternatif çıkarılmamıştı bundan 5 sene 4 sene önce yani Sulukule Projesi gündeme geldiği zaman. Dolayısıyla yani bu konuda tabii ki usası deneyimin çok önemli bir e, faydası var bu kent halkına. Ama İstanbul'da olan bitenlerle ben yeterince ilgilenildiği kanaatinde değilim. İstanbul'da bu kentsel dönüşüm modeline karşı alternatifler yeterince tartışılmış değil. İktidarın nasıl bir meşruluk ürettiğine dair... Muhalefette henüz bir bilinç oluşmuş da değil. Yani gerçekten bir muhalefet oluşturabilecek ölçüde diye düşünüyorum. Açıkçası bir şeyden başladık. Bakanlar Kurulu'nun deprem bölgesinde Bakanlar Kurulu'nun bazı üyelerinin deprem bölgesine gitmeleri, Başbakan'ın orada yardım çalışmalarını izlemesi ama görevini yapmadığını söyledik ve geldik kentsel dönüşüm projelerinin, aslında bugün kentsel dönüşüm projelerinin bu sorunun temelini de asıl fay hattını bunun oluşturduğunu ...söylemeye getirdik. Yani özetlemek gerekirse bu programda. Ee, bilmiyorum. Bundan sonra herhalde... ...bu konu üzerinde de fazlasıyla... ...kafa yormak gerekecek. Çünkü ortaya çıkan Ve hala bu... bunun da ne kadar meşru olduğu... ...genel toplum düzeyinde... ...hani çok az bir kesim... ...buna muhalif ettiğini söyledik. Belki buradan da devam etmemiz... Evet, siyaset nefes alıyor önemli. bu kentsel dönüşüm modeli Siyaset bir şekilde bir dinamizm harekete geçiriyor... ...özel sektörle birlikte ama... Bunun bedelini halk ödecek. Ödüyor. Sonuç bu yani. Evet. Evet. Bu haftalık da bu kadar diyoruz. Yaptılar diliyoruz. Hoşça kalın. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balk, balk, balk, balk, balk, Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş. Takus Kolay kolay. Basaltı maddeler. Yani Elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarı merkezi.